Için. <gülüyor> bu değil, bu bunu, Tamam. Evet, bismillahirrahmanirrahim. Az önceki, en son söylemiş olduğum cümlede, ehl-i sünnetin, cehaletin mazeret olup olmadığı ve ne kadar mazeret olduğunu ifade edin ibarede, biz hariciler ile mürciyenin arasında kalıyoruz. Hariciler cehaletin mutlak bir şekilde mazeret olmadığını savunurlar. Bu kanaate varmışlardır. Mürciye ise cehaletin mutlak bir şekilde mazeret olduğunu iddia etmişlerdir. Onların kanaati budur. Ehl-i sünnet menheci üzere olan bizler ise cehaleti umuman mazeret ama her yerde, her meselede her zaman değil deriz. Ee, bunu da anlatabilmek için Hareketlilik durursa kalanları bilelim. Beş kişi de katı önemli değil. Ses gitti de onu söylüyor. Bazen kişinin söylediği söz küfür olabilir. Bunun küfür olduğunu söylememizde hiçbir mani yok. Tek ki o sözün küfür olduğunu bize bildiren Kur'an ve sünnetten bir nas yani delil olsun ama o sözün sahibine biz kafir diyemiyoruz hemen dedi. Sebeplerini de az önce zikretmiştim. Kur'an'da bu meselede bize delil olan şu olay ve ayeti i kerimedir. Allahu azze ve celle buyuruyor ki: "Ve gavazna bi bani İsrail el-bahra. Fatew ala kavmin ya'kifuna ala asnamin Kalu ya Musa ina ilah kar <Gülüyor> in kamun tec Biz beni İsrail'i yani İsrail oğullarını denizden geçirmiş kurtardıktan sonra onlar sahilde giderlerken kendilerine ait olan bir sanemin putun etrafında tavaf ediyorlar, dolanıyorlardı. Ve kavmi Musa'ya dedi ki: "Ey Musa, ic'al lana ilahan kama lahum ilaha." Bize de aynen onların ilahi gibi bir ilah edinsene. Musa Aleyhisselam cevaben diyor ki: "Kal inneku <gülüyor> kum kavmun tecehhalun." <gülüyor> Şüphesiz sizler cahil bir topluluksunuz. Kıssayı üzerinde düşünerek ele aldığınızda Musa Aleyhisselam ile beraber Allah'ın firavun şerrinden kurtarıp Kızıldeniz'den çıkarıp sahile ulaştır, ulaştırdığı kimseler Allah'a ve Musa'ya inanan Firavun'un şehrinden kaçıp bunca zahmeti göze alan ve Allah'ın yardımına mazhar olan insanlar. Ve bunlar sahilde giderlerken bir topluluğun, kavmin onlara ait bir takdis ettikleri şeyin sanem derken bunu put olarak size aktardığımda çok farklı anlıyorsunuz. Onların takdis ettiği şey aynen bir ee, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'un Mekke fettinden sonra e, Huneyn harbinde sahabe giderken bazıları diyorlar ki bir çınar ağacı görüp Ey Allah'ın desulu, iş Allah'ın zatı Ey Allah'ın desulu bize de aynen bunların çınar ağacı takti ettikleri kutsal bir ağaç gibi bir ağaç edinsene demeleri. Onlara ait takdis ettikleri bir şeyin etrafında tavaf ettiklerini, döndüklerini görürler. Ve Musa'ya derler ki, Musa bize de böyle bir ilah edin sana. Allah'a inanmış, Musa'ya inanmış, onun peşine takılmış, firavun işlerinden kaçan, Allah'ın yardım ederek kurtardığı bu insanlar bu sözü söylerlerken bu sözün ne anlama geldiğini bilmiyorlardı. Ve bizi de bir ilahedin sanat diyorlar. Musa aleyhisselam cevaben ne diyor? Siz müşrikler mi oldunuz? diyor. İnnekum kavmun tecelon. Şüphesiz cahil bir topluluksunuz. diyor. Daha bundan öte başka bir şey anlatılmadığı için bu mevzuda biz bunun daha farklı bir teferruatına girme imkanını bulamıyoruz. Ama bununla bizim başlık attığımız şey bir insanın ağzından çıkan bir söz küfür olabilir, ama sahibini hemen tekbir edemeyiz. O sözün küfür olduğunu, hatta o küfrün neden bize bulaştığını, bizim ona neden düşar olduğumuzu ifade eden nitelikten şüphesiz cahil bir topluluk sunuyor. Topluluk sunuyor. Bazen kişinin itikad ettiği şey küfür olabilir, ama onu Tekfir etmeniz mümkün olmayabilir. Aynen Müslüm'deki geçen hadis-i şerifteki İbn-i Teymiye aynı şeyi örnek alıyor bu mevzuda. Çocuklarını toplar der ki, Müslüm'dedir hadis-i şerif, ben öldükten sonra benim cesedimi yakın Sonra onu kül halinde deryaya savurun. Zannederim Allah benim küllerimi toplayıp bana azap edemez. Buna gücü yetmez. Ve adam ölüyor. Anlatılan temsili vakada Allah'ın huzuruna çıkarıldığında bunu neden yaptın diye sorulur. Allah'ın azabından korktuğum için. Ey Rabbim senin azabından korktuğum için diyor. Peki ben bunu affettim. Bağışladım diyor. Halbuki bu adamın Allah'ın onun kül haline gelmiş cesedini toplayıp azap edemeyeceğini düşünüyordu. Bu ise onun kudretinde şüphe ve tereddüt ve bu itikadi boyuttadır. Buna yapılan muamele bu. İbni Teymiye ve emsali ilim ehli buna bu örneği gösterir. Bazen kişinin fiili <gülüyor> şirk ve küfür olabilir. Ama hemen o fiilin sahibini tekfir edemezsiniz. Aynen Muad Cebel'in ki Muaz gibi yedi tane sahabeden aynı şekilde vaka nakledilir. Muad İbni Cebel Yemen'den geldiğinde Ebu Davud'da nakledilen divayetten Allah Resulü'nün Resul huzuruna çıktığında onun önünde secde eder. Allah Resulü diyor ki Muaz senin bu yaptığın ne? Allah'tan gayrına secde etmek bizim itikadımıza küfürdür. Onun karşısında rüku ve secde de hatta kıyama kalkmanın tehlikesini bile biz biliyoruz. Ama Muaz'a sen müşrik oldun demiyor. Hemen bu yaptığın şirk de demiyor bakın. Senin bu yaptığın ne? Tabii ki neden bu şirk demiyor? Bunun farklı bir ayrımı var. Muaz diyor ki ey Allah'ın Resulü ben Şam'da ehli kitabı alimlerine Saygı için onların önünde secde ettiklerini gördüm. Ve düşündüm ki siz buna daha çok layıksınız. Diyor ki Muaz katiyetle bunu bir daha yapma. Eğer ben kulun kula secdesini emredecek olsaydım, kadının kocasına secde etmesini emrederdim diyor. Bu da fiildeki bir şirktir, küfürdür ama Muaz'a hemen sen müşriksin ve kafir oldun demiyor. Bunun etrafında örnekleri çoğaltmamız mümkün. Ama üç başlığı yakalamanız gerekiyor. Kişinin söylediği söz küfür olabilir ama sahibine hemen kafir diyemezsiniz. Kişinin itikad ettiği bir şey küfür olabilir ama ona hemen kafir diyemezsiniz. Kişinin bir fiili küfür olabilir ama ona hemen ondan dolayı kafir diyemezsiniz. Neden? Bazen söylenilen söz aslı sabit olduğu halde küfrü çağrıştıran bir anlam verebilir. Mesela aksini nefyetme niteliğinde İbrahim Aleyhisselam Allahu Teala ve Celle diyor ki: "Ve izqale İbrahim rabbi erini keyfete ilmeuta." "Kâl e velem "Kale "Kâl bela ve lakin liytma'inna qalbi." İbrahim Allah diyor ki Allah Ölüleri tekrar nasıl diriltirsin? Bana bir göster. Haşrin, ölenlerin tekrar dirileceği bizde haşre imana müteallık bir meseledir. Bu sözün çağrıştırdığı şey vurgulanarak, yoksa sen inanmadın mı? Kale bela, inandım, andım. Velakilli yatme inne kalbi. Evet, inandım ama kalbim mütmain olsun diye. Şimdi İbrahim'in sorusu, tereddüt olduğu görünen. Neyi çağrıştırdı yoksa inanmadın mı? Bilakis inandım ama kalbim mütmain olsun diye. Şimdi Allah Azze ve Celle İbrahim'e sormadan, hakikaten inanmadan mı veya inanarak mı bunu sorduğunu biliyordu. Neden İbrahim'e sorma ihtiyacı duyuyor? duyuldu. İbrahim cevap vermeden de İbrahim'in vereceği cevabı mutlak biliyordu. Ama neden illa İbrahim'den cevap istenildi? Allah bunları biliyordu. Burada öğretmek istediği, eğitmek istediği şeye, şeye muhatap biziz. Bize onun üzerinden bir şeyler öğretmek istiyor. Birisinden duyduğumuz bir söz küfrü çağrıştırabilir. Hangi boyutta olsun önemli değil. Onu algılarken ona bunu neden böyle dedin yoksa bir sorun mu var gibi soruyla karşılamamız. Aynen Allah Resulü'nün Muaz'a Muaz bu senin yaptığın ne diyor? Musa bu sizin e, siz şüphesiz cahil bir topluluksunuz diyor. Aynı konumda az önce Vakud-i Leysi'nin Huneyn Harbi'ndeki olayında ise Allah Resulü'nün ashabı Huneyn. Harbinde. Huneyn Harbi ne zaman olduğunu biliyor musunuz? Ne zaman olmuştu? Bilmenin önemi var mı? Olup olmadığını bak göreceksiniz. Huneyn Harbi Mekke'nin fethinden sonra. Allah Resulü'nün vefatından biraz önce. Mekke'yi fethettikten sonra Araplar artık Muhammed ile vesselam son kozlarını paylaşmak isterler. Ya Muhammed ya biz bitmeliyiz konelerde toplanırlar. Allah Resulü de oraya hareket eder. Yolda giderken Vakid leysi diyor ki: Biz daha cahiliye devrindeki yaptıklarımızı biliyorduk. yakındık çünkü unutmamıştık. Bazıları ey Allah'ın Resulü az önce anlattığım çınar ağacını görünce bize de ic allene zati anvat kemaluhum zatul envat. Onların zatul envatı gibi bize de bir zatul envat dedin sana. Zatul envat ulu bir ağaç. Mekkeliler harbe giderken, yolculuğa çıkarlarken ona kılıçlarını asarlar teberrüken ve onun dibinden yolculuğa başlarlardı. Kendilerine uğur getirmesi için ve kendilerine hayra vesile olması için. Bize de böyle bir çınar ağacı edinsana derler. O ashab ki Mekke'nin fethinden sonra düşünün kimler var içlerinde. Bize de böyle bir zatül envat edinsana sözünün Nedenli bir söz olduğunu anlasalardı. Beni İsrail'in Musa'ya dediği gibi bir söz olduğunu anlasalardı. Çünkü o ayette ondan önce inmişti. Allah Resulü diyor ki siz aynen beni İsrail'in, İsrail, İsrail oğullarının Musa'ya dediği gibi dediniz istiyor. Siz müşrikler oldunuz demiyor. Ha, Beni İsrail'in Musa'ya dediği gibi dediyse Allah Resulü'nün herhalde teleffüz etmediği cevabı da onlar gibi cahillik ettiniz. Bir söz söylediniz diyor. Bütün bu kaide ana hatlarıyla Söylenilen söz küfür olabilir, sahibine kafir diyemezsiniz. İtikad edilen şey hemen küfür olabilir, sahibine kafir diyemezsiniz. İşlenilen bir fiil küfür olabilir, sahibine hemen kafir diyemezsiniz. Ama o sözün, o fiilin, o itikadın küfür olduğunu söylemekte hiçbir sakınca yoktur. Ee, bu mevzuyu ben buraya kadar olanıyla toplamayı düşünüyordum. Şimdi gelelim. Bu gibi bir meselede, meseleyi öğretirken, Toplumda yaşamış olduğunuz sorunlar ki tabii zihninizi meşgul ediyor, hemen sorular oluşturarak o sorularınızın cevabını değil size verilen bunu önce bir gönlünüze oturtursanız anlamanız gerekir. Eğer hakikaten düşünürseniz bu anlattığım üç esas üzerinde en azından yüzer tane soru hazırlamanız gerekir birçoğu müşterek sorular da olsa tespitinizde en azından kırkın üzerinde soru olur bunda. O soruları sorduktan sonra şu an sormak istediklerinizin cevabını o soruların cevabı olarak alacaksınız. Zaten kendiniz bunu da temin etmiş olacaksınız. Burada asıl nedir? Önce imanın ispatı. İsim ve sıfatlarda Abdurrahman'ın anlattığına dikkat ettiyseniz önce imanın sahip bir imanın nasıl gerçekleştirildiği, sonra o imanı nakzeden çünkü siz sahip bir imanı bina etmede ihmalkar davranmışsanız yani kusurlu davranmışsanız sahip bir imanın binasını bilmiyorsanız onu nakzeden bozan şeyleri yakalamanız mümkün değildir. Devamlı örnek verdiğimiz gibi abdesti bilmeyen birisine abdesti bozan şeyleri öğretmenin bir anlamı yoktur. Bu aşırılığa gider. Abdesti bozan şeylerin üzerinde ne kadar hassas davranırsanız davranın. Abdest almasını bilmedikten sonra bunun hiçbir anlamı yoktur. Bu mutlak aşırılıktır. Tekfir de aynen böyledir. Ben imanı tamamen bilmediğinizi düşünmüyorum. Bizler, bizim anlattığımız şeylerin Kur'an ve sünnette uyumluluğu, ehl-i sünnetin menheci olması hasebiyle Doğru olduğunda bir kanaat eğilimi var. Ama teker teker bunu ne kadar anladık, ne kadar uykuluyoruz, münakaşa götüren bir meseledir bu. Hakikaten <gülüyor> münakaşa götürür. Şimdi daha önce iman derslerini dinlediyseniz ve canlı olarak sohbetlerde bunu duyduysanız söylediğimiz bir söz vardır. Hiçbir zaman küfür yakine mebni değildir. Bunu anladınız mı? Küfür yakine mebni değildir. Küfrün ispatı yoktur. Küfrün delili yok. Küfür devamlı şüphe, tereddüt teşvişe bina edilir. Bakın Kur'an'a küfredenlerin bu mevzudaki devamlı tereddüt ve şüphe sunduğunu görürsünüz. Yani bu kemikler toz toprak olduktan sonra tekrar kimdir diriltecek? Bak hep şüphedir, tereddüttür. İnsan insan kendi yaratılışını unuttu, unuttu, sonra bize misal vermeye kalkıyor diyor. Yani insan öldükten sonra tekrar kim diriltecek? Allah cevaben ilk kim yarattı ilk olarak kim yarattıysa o diyor. Kendi yaratılışını unutuyor. Allah ikinci yaratılışa ilk yaratılışını delil olarak sunuyor. Burada anlatmak istediğim şu. Küfür devamlı şüphe, teşvişe mebnidir bakın. Yakini değildir. Bunun en bariz ispatı Musa'nın Firavuna söylediği sözdür. Ben sizin en büyük Rabbinizin Benden başka sizin bir ilahınız mı var? İlah mı edindiniz diyor sihirbazlara. Musa aleyhisselam ne diyor ona? alim عَلِمْتَ مَا أَنْزَلَهَا اُلَا Rabbus رَبُّ السَّمَوَاتِ Sen bunları geririn ve göklerin Rabbinin indirdiğini çok iyi biliyorsunuz. Musa Allah'ı tanıyordu, biliyordu. Ama onun küfrü cühudiydi. İnadan bir küfürdü. Firavun. Firavun. Firav. Firav. Firav. Ben neydim? Musa. Süfanallah. Ha, ve inadi bir küfürdü Firavun'un küfrü. Allah bilmeden işlediği bir küfür değildi. Ama iman ise ispata, itminana ve yakine mevnidir. İmanın ispatı vardır. Küfür ve küfrün uzantıları en aşağıda bidat boyutunda da el altını devamlı sunmuş oldukları şeyler şüphe ve tereddütlerdir. Sizler önce ispatı mümkün olan imanı tespit ederseniz bu tespit edilen iman katliyetle tereddüt ve şüpheleri defetme gücündedir. Nasıl? Sizden çok güzel konuşan birisi gelip size o şüpheleri arz etse sizi sustursa bile kalbinizi mütmain demez. biliyor musunuz? Çünkü Ela bi kulub. kalpler sadece Allah'ın zikri. Yani onun kitabıyla ancak itmi'nan bulur. Onun zikriyle itmi'nan bulur. Burada kalbin itmi'nanı önemli. Hatta bazen en aciz kalındığı bir noktada Müslüm'deki hadis-i şerifte şeytan size gelir. Şunu kim yarattı, bunu kim yarattı, bunu kim yarattı diye sorar. Hatırladınız mı? Evet. Hepsini Allah, Allah dersiniz. Sonunda der ki melun, Peki Allah'ı kim yarattı? O zaman tu billah deyin diyor. Yani insanın bazen bu gibi teşviş ve tereddütlerin karşısında sustu bir an olur. Sizi susturur ama et, mütmayen etmez. Çünkü kalpler sadece Allah'ın zikriyle itminan ve huzur bulur. İman ispat, itminan ve yakine mebnidir. Önce siz bu yöndenli kendinizi teçhiz etmeyince imanın ispatıyla birdenbire bu işlere girdiğinizde şüphe ve tereddütlerin gelmesiyle kendinizi devamlı şaşkına dönderirsiniz. Devamlı o itirazlara cevap vermeyi iman zannedersiniz. O itirazlara cevap iman değil. Siz önce kalbi itminanı kazanma zorundasınız. Evet. Ee, Bundan fazlası biraz gıda zehirlenmesi tipinde olur. Evet. Çünkü hafsala yakalamaz bunu. Ama hazmederek bunu şey yaparsanız çok sorular oluşturacaksınız. Ben şimdi sizin aklınıza e, karpuz kabuğu getirmek istemiyorum. Yani onlar bu gibi şeylere böyle böyle reddiye veriyor diye sizin zihninizi meşgul etmek istemiyorum. Onlardan bu gibi şeyleri duydukça sorun. Ama siz o, o, o sorulara hazır olun. O itirazlara hazır olun. O reddiyelere hazır olursanız sizi sendelemez. İstediği kadar vursun. Evet. O adam, o hadiste külünü yaktıran adam var ya, onun hakkında diyorlar ki, o şahıs e, Allah'ı inkar etmedi. Yani burada bir şey var. Bir inkar etti e, demiyoruz. Yok. E, bir, umut, bir umut vardı diyorlar. Bak şimdi, Allah'ın Allah azap etmesinden korktuğuna göre Allah'a inanıyordu. Sadece onun toz küküllerini toplayıp azap etmeye gücünün Heh, tamam işte. Ama burada diyorlar ki bir umut vardı. Yani belki Allah beni toplayamaz. Şimdi bak top, beni toplayamaz. Gücü yetmez diye yaktırıyor. Hiç önemli değil. Biz ise şu an Allah hatta İbrahim Aleyhisselam'ın ölüleri nasıl dirilttiğini gösterirken birkaç tane kuş bulup onları parça etlerini parça parça edip karıştırıp her birini bir dağın başına atmasını ister. Denizde de ölse, nerede ölürse, ölürse ölsün, Allah her şeyi toplama muktedirdir. İnanç bu. Onlar da bunda zede vardı. E diyelim %20'lik bir ümit %80'lik belayı kapatmaz bunda. Onlara vereceğiniz cevap bu. Ancak bize şöyle itiraz edebilir: Bu delil sahip değil. Bunu desinler. Güçleri yetiyorsa. Ama bu adamda bu vardı. Ve bütün ehli ilim de bunu böyle anlamış. Onların dediği gibi değil. Evet. Peki o iki kişi var e, şey yapıyorlar yolculuk yapıyorlar ve bir yere geldiklerinde kurban etmeleri istiyorlar. Birisi diyor ki Bende hiçbir şey yok. diyorlar daha bir sinek kurban et. Evet. Biliyorsunuz yani hadisi. Birisi etmiyor öbürü ediyor ve eden cehenneme giriyor. Halbuki korkudan ediyor. O sinema diye sahmeti buna de zayıf. Yani bakın, e, imanın ispatını otur teşvişlere, şüphelere çok açıksınız. Bu niye benzer biliyor musun? Dengesiz yürüyen bir adamı çocuk bile itse devirir mi? Evet. Böylesiniz. Şimdi Halbuki bize vuran el dokuna, itmek için dokunan parmak kırılmalı. Hiçbir şey çok kulak açan değil. Bunları duyun ama kendiniz önce bunun cevabını arayacak malzemeye sahip değilsiniz. Önce içinizde bunu oluşturun. Bana gelene kadar. Eğer bara, e, Diyelim ki sana bir yumruk vursa, yere düşse, bayırsan kafan bir yere e, vursa, kalp seklesi geçirsen, doktor gelene kadar kimse müdahale etmese gidersin. Ama birileri en azından göğüs masajı yapmasını bilse farklı olabilir. Değil mi? Sizin bilginiz bu niteliği taşımadan. Hocam bizim şüphemiz yok da... Şüpheniz şimdi... olduğunu düşünmüyorum. Şüpheler tesir ediyor bakın. Sen şimdi sadece onların tereddütlerini bana sunuyorsun. Şu ana kadar anlattıklarından asıl olarak yerleştirdiğimle şimdi Musa'nın kavminin meselesi açık mı? Bu cesedini yaktıran açık mı? Huneyn harbindeki olay açık mı? Muaz'ın secdesi açık mı? Kafir oldun demiyor. Ha biz bunların küfür olmadığını demiyoruz bak. Bunu anlatabildim mi? Bunlar söz ve fiil olarak, itikad olarak küfür. Ayırt etmeniz gereken bu. Sahibine kabir diyebilir miyiz? Sorun bu. Bu sözler, fiiller küfür. Bunların küfür olduğunu söylemekten katiyetle sakınmayız. Tek ki Kur'an'dan ve sünnetten bir delil olsun. Evet? Başka İlk dersinizin sonunda deriz ki e, cehalet umuman mazerettir. mazeret kabul bunu bir açabilir misiniz? Şimdi, cehalet umuman mazerettir. Evet. Bu umumu yakalayabilmeniz için ilişki kurmanız gerekir önceki derslerle. Fıtrattan başlayacaktınız. iman İslam akide altından Yanında tevhid din. Böyle bir kenara koyacaksınız. Umuman insanlığın sorumluluğu Araf suresindeki fıtratla alakalı yaptığımız meseleyle ilgilidir. Bu umumi bir sorumluluktur. Hiçbir insan bunun sorumluluğundan müstahini değil ve mazereti de yoktur. Bunu anlatabildim mi? Ama fıtri e, merhaleyi aşmamış imana ulaşmamış kişi bu boyutta ölürse fıtri değerlere sahipliliği oradaki müşkilatlar onun sorumluluğu veyahut kefaletindedir. Ama iman merhalesine ulaşmış nasıl ulaşılır? Resul gelmiş vahiy gelmiştir. Şimdi Casiye'deki ayet-i kerimede Allah Resulüne ne diyor? Vahiy gelmeden önce sen kitap ve iman nedir bilmiyordum diyor. Bunu kime diyor? Vahiy gelmeden evvel sen kitap nedir, iman nedir bilmiyordun diyor. Demek ki imanı bilmek akılla değildir. Ama fıtri boyuttaki kabul akılladır. Onun için aklın görevi fıtratta idraktır dedik. Hatırladınız mı? Ama vahide aklın görevi teslimiyettir. O zaman vahiyle ancak bilgiler bize gelir. Vahiy boyuttaki sorumluluk hükcetin ikamesini gerektirir. Fıtri boyuttaki sorumlulukta da zaten daha ruhlar alemindeyken evet sen bizim Rabbumuzsun diye kabul etmişindir. Bu neden yaptığını da anlatırken entaqulu yevmel kıyamete inna kunna an hada gafiln veya tuqulu inna ma abauna min qabl ve kunna min ba'dihim fe tehlakna bima faala el Bu neden yaptığını anlatırken yarın kıyamet gününde bizim bundan haberimiz yoktu. ve Babalarımız bizden evvel bu ahdi bozmuş, ortak koşmuşlar. Biz de onlardan sonra gelen bir nesil olarak onlara tabi olduk. Onları nasıl yapar bulduysak öyle. Bak şimdi geçmiştekilerin hepsinin itirazı <gülüyor> Onlara sebep bize azap mı edeceksin demeyesiniz diye diyor. Şimdi biz bu ayeti mücerreden, burayı anlamadan şimdi bakın, bu ayet üzerinde ehli sünnetin dışında iki tayyfenin sorunu vardır. Birisi Muhtezile'nindir. Mutezile her nasza aynı mantıkla yaklaştığı için yani akılla diyor ki hiç kimse diyor ruhlar aleminde böyle bir söz verdiğini hatırlamıyor. Hatırlamadığı bir şeyden nasıl sorumlu olur diyor. O burada hatırlamayı aklıyla şu normal ortamımızdaki hatırlama olarak düşünüyor. İkinci sorun ise tekfircilerindir ve تقول انما asheraka abana min qabl babalarımız bizden evvel ortak koşmuşlar derken şirkte mazeret yoktur şeklini genel anlamda alıyor. Buradaki şirki ta uluhiyet boyutundaki şirkten ölçüyor. Halbuki buradaki şirk Rab'bin reddi, inkarı başka bir Rab'bin kabulüdür. Ha, hatta kendisine Selefi diyenler bile bunda, mesela Suud'da Şeyh Binbaz'ın hocalarından olan Şeyh Süleyman'a bile bu meselede bir sorunu çıkmıştır. Vardı. Şimdi burayı anlamadıysanız siz, e, fıtrattaki doğrudan doğruya rububiyetle alakalı şirki, sen uluhiyetteki şirkle karıştırma zorundasın. Hatta kulluğu bile biz anlatırken yani ubudiyet dediğimiz mefhumu anlamı tevhiddeki kulluk, imandaki kulluk, fıtrattaki kulluk diye ayırırız. İbni Abbas'ın o ayete yüklediği anlam uluhiyetteki kulluktur. Yani illa liya abudunu, illa li derken oradaki kulluk birleme anlamındadır. Ama İmandaki kulluk, ya imanın şubeleri dersin veyahut Allah'ı bilme anlamındadır. Fıtrattaki kulluk ise fıtri değerlerin korunması, bozulmamasını sağlamaktır. Şimdi bunu yakalama, yakalayamadan o boyutta biz bunu gündeme getiremiyoruz. Şimdi fıtri boyuttaki sorumluluğu, altyapıyı biz gündeme getirirken, o boyutta sorumlu olup, başkasından sorumlu olmayan insanların varlığını kastederek demiyoruz. Ama ihtimal olabilir mi? Hiç Allah adı, kitap adı, peygamber adı duymamış ama bu kainatı bir yaratan var. Beni de o yarattı dese bu söz ona fayda verir. Ama ta Mekkelilere git. Mekkeliler yeri ve göğün kimi yarattığını biliyor muydu? Allah'ın razlakları olduğunu biliyor muydu? Allah'ın muhil olduğunu biliyor muydu? Allah'ın müdebbül emr olduğunu biliyorlar mıydı? Namaz kılıyorlar mıydı? Oruç tutuyorlar mıydı? Zekat veriyorlar mıydı? Hacça gidiyorlar mıydı? Adak ediyorlar mıydı? İtikapta kalıyorlar mıydı? Bütün bunları yapmalarına rağmen o sözler onlar, bunlar fayda vermedi onlara. Bir meseledeki şirk koşmaları işi bitirdi. Şimdi döndüğümüzde bak biz diyoruz ki bir insanın muahhid olması için tevhidin bütün cüzlerinde Allah'ı birlemesi gerekir. Ama müşrik olması için tevhidin cüzünde Allah ortak koşması gerekmiyor. Birinde ortak koştuğum iş bitmiştir. Öbürküleri de geçersiz kılar. Bunun için ısrarlıca duruyorum. Siz şüphelere kulak vermeden öte bunu oturtursanız çok rahat anlayacaksınız. Birileri bir şeyden sorumlu tutulmuyor. Şimdi Mekkelilerin şu anki anlayışımızla Allah'ın onlara kahrettiğini düşünüyoruz. Şimdikileri kayırdığını mı düşünmemiz gerekir? Mekkelilere inan ayetleri okuduğumuzda sen diyor müşriklere inan ayetleri bize okuyorsun diyor. Şimdi tepinmesi neden? E tabi bu ayetler müşriklere okunmuştur. Bu, bu, bu nev sorunu, sorunu olan, bu, şeşi, bu çeşit sorunu olan herkese bunlar okuruz. Ama onlar tevhidi ki La ilaha İllallah da dediğim gibi La İlahe İllallah'ın manası nedir diye sorduğunda Allah'tan başka ilah yoktur diyor. Doğru anlam güzel ama bu ezberletildiği için ona biliyor bunu. Ama onun anlayışında Allah'tan başka Allah yoktur tipinde bu. O zaman da Allah'tan başka Allah vardır dersen ancak şirke düşüldüğünü zannediyor o adam. Bunlar anlaşılmadan insanlara tutup da bunları bozan şeyleri anlatmada cidden zorlanırsın. Ve bu mevzu yakalanmayınca bütün sorular hep şüphe tereddüt. Hocam böyle diyorlar. Onlar şüphe üretmekten bukmayan tayfedir. Siz şüphelerin katiyetle ve katiyetle cevap delil niteliğinde sunulsa bile böyle olduğunu düşünür müsünüz? iblisin bile ispatı var mıydı? Var mıydı? Demin Abdurrahman'ın isim ve sıfatı okuduğu ayeti kerimede de İki elimle yarattığım Adem'e secde etmene ne mani oldu deyince ne diyor? Sen beni ateşten yarattın. Onu topraktan ben ondan daha eftalım diyor. Aha sana delil. Ama biraz daha akıllı davransaydı çünkü orada iki elimle yarattığım Adem'e diyor. Halbuki İblisi de Adem yarattı. İblisi Allah'ı inkar etmedi hiçbir zaman. Evet. Ee, i̇blisi de Allahu Azze ve Celle yarattı. Adem'i de. Ama Adem elleriyle. Ama onu öyle yarattı. Her şeyi yarattığı gibi. Ve kendi yaratılışını adam itiraz olarak sunuyor. Bence bu bilgileri bir e, altyapı olarak kenara koyup üzerinde durun. Ama yüklendikçe sorularınız çıkacak. Öyle zannediyorum tereddütlerin kısmı adamına kendini cevap vereceksiniz. Bakın. Onların itirazlarını kulak ardı edin demiyorum. Onları susturmanız gerekir, cevap vermeniz gerekir. Ama şunu iyi bilin, kalbi, buzağı sevgisini içenler gibi, tekfirci birisinin kalbi onu içtiyse var ya, dinden çıkar, tekfirden vazgeç. <gülüyor> dinden çıkar ama tekfirden vazgeçin. Evet. Evet o örneğin bir kısmı oldu ama bunu anladın mı? Şimdi umuman mazerettir ama herkese değil. Her yerde değil. Her zaman değildir. Çünkü bu zamanlama çok önemli. Her meselede değil. Mesela burada vereceğimiz örneklerden birisi geçen sene oldu bir zaman AK Parti zinanın suç olmadığı hakkında bir şeyler çıkaracaktı. Ben bayağı rahatsız oldum. Neden dersiniz? Eğer zina suç değil deselerdi mazeretsiz küfre düşerlerdi. Neden? O toplumda zinanın suç olmadığını herkes, olduğunu herkes biliyor. Ama namazın terkindeki şey bilme işleri, terk etme işleri mazeret olabilir. Çünkü bir şüphe var en azından. Bak bu mazeret olmazdı. İstizanın, alayın katiyetle mazeret yok biliyor musunuz? Çünkü alay etmenin ne gibi bir keyfiyet taşıdığını hepimiz bilir miyiz? Ben senin şuna bak, tipine desem. Bunu kötü bir söz olduğunu anlar mısın? Bunu mazeret olur mu? Kaçiyetli olmaz. Onun için biz onun şakalaşıyorduk diyorlar. Allah'la ve Resulü mi diyor? Hiç mazeret beyan etmeyin. La la ta'tezirû, kat kefertum ba'de imanikum. iman ettikten sonra küfrettiniz. Hiç özür beyan etmeyin diyor. Ha, kaçiyetle alayın mazereti yoktur. İstizzanın mazereti yoktur. Bunu böyle serpiştirebiliriz ama yeri geldikçe sanki yani şifrenin düştüğü gibi düşecek zihninizde. Fakat biz bu dersi devamlı dışarıdan gelen şüphelerde gündeme geliyor. İşte teklifcilik yayılıyor. Konuşalım. Bundan önce imanı güzel bir oturtalım. Bazen öyle oluyor ki iman derslerimiz bizim. Sanki aynı şeyi tekrardan ibaret oluyor. Bence şu teklif meselesi bile başlı başına bu gibi bir devrenin mevzusu olur. 20-30 babı vardı şu an benim topladığım. 3'er, 4'er kişiye, ikişer 3'er bab verildiğinde. Ve birisine denilir ki sen başından sona kadar bunu işler. Bu gidebilir. O zaman şu dershane tipi olmamalı. Aynen böyle olmamalı bakın. Belki ben bu dersi 2 dershanede, 3 dershanede tekrarlasaydım bu kadar verimli olmayabilirdi. Ha, hangisinin hangi ortamda nasıl verimli olabileceğini tespit ettikten sonra bence müselser bunu işlememiz gerekiyor. Yani peş peşe. Yetmedi. Evet. E, tam ben soracaktım. Siz kısa olarak beğendiniz. E, namaz kılma hükmünde ihtilaf var diyoruz. Namaz kılma hükmünde kılma mı? Özür dilerim. Terk, Özür dilerim. Et. Terk et. et. Şimdi e, ihtilaf var ki mesela edin. Ben e, namaz bir yani sonra ve sonra bu sahipse... Bakın sohbetin başında ben dedim ki biz bile bazı sözleri söylerken bu söz bu fiil küfürdür derken anı ile muayyenini ayırmadık. İnsanlar bizim tekfir ettiğimizi düşündüler. Bunu anlatabildim mi? Biz bir meseleyi anlatırken az önce dedim. İlla hükmünü vermeye çalışmayın. Bu toplum cahil bir toplumdur. Bu topluma biz öğretme zorundayız. Buna mecbursunuz. Eğer Musa o insanlara "Siz cahil bir topluluksunuz." diyorsa, cahil dedi topluluk kim? Allah'a inanmış, Musa'ya inanmış, Firavun'un içlerinden kaçıp Allah'ın yardım ettiği insanlar. Huneyn Harbi'nde vefatından az bir zaman önce o insanlara, siz Musa'nın kavminin Musa'ya dediği gibi dediniz diyorsa, ya biz ne kadar cahiliz onların yanında bir düşünün sana. Biz meselelerin hükmüyle değil, onun beyanıyla uğraşmamız gerekiyor şu an. Çünkü hemen hükmüne gittiği zaman insaf gidiyor, vicdan gidiyor, merhamet gidiyor, insanlara acıma gidiyor, onlarla uğraşma bitiyor yani. Onun için kadı olma heveslenmeyin. Kadı duygularını körelten birisi olmalı. Olmaz zorundaki kızının değerini elini kese bir sınırsızlık yaptığında. Ama davetçi böyle olması mümkün değil. Bizimkiler kadın olmak için atlıyorlar üstüne. Ama selef hepsi kadın olmaktan kaçmıştır. Evet. Efendim. Sorum, hani bu sofra, ya Bunlar cehenneme yani, Sana ne sen hesaba sormayacaksın Ona hesaba sormayacaksın yani seni... Onlara ceza mı yani çalışırsın. Sana ne O zaman biz ne öğreniyoruz E sen kurtulmaya çalış Onlarla uğraştır mısın de. Öğrenmediyse öğrenmezsen kurtuluyorlar Tamam <gülüyor> Evet Allah yardımcımız alsın Başka mı? <gülüyor> evet ben de aşağı yukarı aynı soruyu soracaktım hocam. Şimdi burada üç gündür beri e, iman üzerine ders görüyoruz Ve ve biliyoruz ki bazı tarikatlar e, nakşifendi harikatındaki şeyhleri. Bunlar hem e, kendileri rubiviyette ve onlara tabi olan kişiler rubiviyette e, şirke koşturtuyorlar. Şimdi bunlar kendileri bildiğimiz gibi ee, çoğuları Kur'an'ı hafız bile biliyorlar ve e, bilimli kişiler de var aralarında. Soruları biraz özde kısa tutsanız. Bunların hükmü ne? Al işte yine. Ama so <gülüyor> şimdi bakın çocuklar. Ben Türkiye'ye gittiğimde Yani bunlar bunu ne derken? Evet. çünkü ilişki kurmada problemleri var. Yani Problem. diyor ki ben eğer bunun hükmü eğer bidatçıysa uzak kalayım. Bak şimdi. Müşrikse de uzak ben kalayım. Ben Türkiye'ye gittiğimde aynı onun gibi olayım Şöyle bir korkum vardı. Evet. Eğer birdenbire tasavvuf ehliyle usulsüz bir mücadeleye girersem, ben bu müşkülat beni tevhidi anlatmaktan da alıkor dedim. Ama elhamdülillah tasavvuf ehliyle mutezile girdi çatışmaya. Ben ara bulucu oldum. Yani bu Rabbimin bir takdiri oldu. Şimdi oturdum, tasavvuf ehlindeki tenkit ettiğim şeyleri, ölçülü tenkit etmenin yolunu, bir gün Esenler'de, Megeve'nin bir sohbetinde oraya çağırmışlardı. Baya kalabalık. Bir sohbet yapıyorum. Tasavvuf meselesine girildi. Dedim ki ben size bir şeyler nakledeceğim. Söyleyeni demeyeceğim. Söylediği sözü söyleyeceğim size. Birisi dese ki Ebu Turabil Bistami'yi görmek, Allah'ı görmekten 70 derece üstündür dese. Olur mu öyle zındıklı kocam dedi birisi. Bak şimdi. Birisi dese ki salik nurit Allah'a küfretmeden kardeşini öldürmeden anasıyla da izdivaç etmeden diyor. Gel kelimeyi de kibar kullanıyor. Yani zina etmedendir aslında. Mümin olamaz diyor. Hocam olur mu böyle pislik diyor şimdi. Birisi dedi ki hocam kim demiş bunu? Boş kim demişe Çünkü kim demiş dersem aklımızı karıştıracak kimin dediğini desem. Falan de desem vardır bir hikmeti diyecektiniz hemen dedim. <gülüyor> Önce gidin siz şu sözlerin hükmünü. Bakın falanı görmek Allah'ı 70 derece görmekten daha üstündür sözü nedir? Küfür dedi. Yo yo küfür değil bu dedim. Şirk falan değil ha. Çünkü şirk olması için şöyle demesi gerekiyor. Falanı görmek Allah görmek gibi derse bu şirk olur dedim. Ya Allah'ı görmekten üstün. Bunun adına ilhat derler dedim. Böyle. Böyle. Ona sonra birkaç tane zikrettim. Öyle bir ısrar ettiler. Hocam kim dedim. Hiç ısrar etmeyin demeyeceğim. Çünkü kendimi şartlandırdım dedim. Kendimi şartlandırdım. İnan bir ay telefon kesilmedi. Biliyor musun? <gülüyor> hocam bu sözü söyleyen zındıklar kim? Yok bu sözü söyleyene siz hocam der misiniz dedim. Şeyh'im der misiniz? Falan der misiniz? Bakın bu taktik inan yattı biliyor musun? Ben onlara bu sözü anlattım. Ama falan dedi deseydim inanın o dediyse vardır bir hikmeti diyor adam bitiriyor. Işte. Bazı şeyde üst, hocam? <gülüyor> merak iyi değildi. Yok şimdi, tamam, <gülüyor> <yani> de. <gülüyor> <Biz> <gülüyor> e, Bakın şimdi bu hem de o bazen derler ki hocam tamam dediğiniz gibi bazı sapık tarikatlar var ama evet. düzgünü de var. Düzgünü kimdir çocuklar, kim? liderleri. Bak bunlar liderlerinin liderlerin kitaplarında. En üstlerinin kitaplarında. Her şeyin bozulduğunu biz de kabul ediyoruz. Sizin de daha çok bozulduğunu diyorum. Mahmut Hoca'nın tamüritlerinden birisi e, objektif yayınlarında fuar var, önünde kapışmış şeylerle. Yolda beni gördüğünde selam vermiyor, ha bak Kaçıyor. Ben oraya gidiyorum. Beni günah dedi. Hocam geldi dedi. Bunu hocama soralım şimdi dedi. Biliyor kendisi gibi cevap vereceğimi düşünüyor. Hayrola falan dedim. Selam verdim. Hocam dedi, mesela dişia'daydı. 12 imamın masumiyeti var. Bu küfür değil mi dedi. Balaşia biraz daha iyi gibi. Çünkü 12'sine masum demiş. Siz dedim gidin Seha Yayınları'nın dedim. Esat Coşan'ın imzasıyla çıkan kitapta idi Risale-i de bütün velileri masum olduğunu söylüyor dedim. Bunlar onu diyor siz binler diyorsunuz bu daha pislik. Bakın dedim. Ne Şia diye bunu iterim ne de seni Sünni diye kucaklarım dedim. Herkes ne kadar Kur'an'a yakınsa bana o kadar yakın. Ne kadar Kur'an'a tersse o kadar fersat arkada. Yani Arap bulucu olmaması da hoş oldu biliyor musun? E ondan sonra Seha Yayınları o kitabı kaldırdı biliyor musun piyasadan. O yazıyı da çıkardı içinden. Bazen o sözlerin küfür olduğunda biz tereddüt etmiyoruz. Ama ya bu insanlara biz anlatmak mı istiyoruz, öğretmek mi istiyoruz, uzaklaştırmak mı? Uzaklaşmak istiyorsanız bırakın zaten uzaklar niye kavgayla olsun bu. Ya biz öğretmek istiyoruz. Hepiniz bir gün hepimiz onlar gibiydik, değil mi? Allah bize hidayet verdiyse neden bunu onların üzerine üstünlük olarak kullanalım? Rabim onlara da iddaet versin. Ee, evet, evet, evet, evet. Hayır, şimdi, e, hocam, evvel nası e, e, hocamız dedi ki, e, şimdi ben bu öğrendim ki, şirk günececek e, bir şey değil. E, şimdi onlar e, şirk yaptığı zaman, biz bunları ya elimizle, ya elimizle, ya kardeşten bu seyreceğiz. Ama biz öyle bir durumdayız ki kardeş, yani tanıdığımız kardeşler var sohbet ediyoruz onlarla görüşüyoruz. Peki. Ben şimdi ne yapacağımı bilmiyorum. Ben şimdi seni anladım. Devam etmeden şöyle diyeyim. Bakın çocuklar. Hadis-i şerifte menra'a minkum munkaran tel yughayir Her kim bir münker görürse ona eliyle mani olsun diyor. Şimdi bu biz bu rivayetin anlığını, genelliliğini mutlak kabul ediyoruz. Her kim diyor ya şimdi bakın. Önce şu gerekmez mi? Bu münkeri gören birisi münkerle marufu ne olduğunu bilmesi gerekir mi? Bak şimdi. Öğrenmesi gerekir mi? Biz neden talebe olmadan hemen muallim olmaya kalkıyoruz? Ya önce biz öğrenelim. Bırakın baş başkasını öğretmeyi. Tedrici bir yani sürece bırakın. İlla sizin mi anlatmanız gerekir ona? Bence öyle birisinde sorun gördüğünüzde siz konuşmayın. Siz ona sadece ikramda bulunun, iyi muamelede bulunun. Onu bilen birisine Allah Musa'yı Firavun'a yolladığı zaman ilk söylediği söz ne? <gülüyor> Rabbişrahli sadri. Neden dedi? Musa oradan bir Kıpti'yi öldürerek kaçtı. Geri dönmesi sıkıntı yaratabilirdi. Ona sonra yesirli Emri. Rabbim işimi kolaylaştır. Baya zorluk topluluğun içinde. Sonra vehlul ukdetem min lisani. Yefkahu kavli. Dilimdeki düğümü çöz de sözüm anlaşılır olsun. Ha Musa'nın dilinde bilmiyorum nasıl bir sorun vardı. İsrailiyattan geldiği için itibar etmiyoruz. Bize gelen sahip bir nakil bilmiyoruz. Ama ikinci kısımda ayette diyor ki Allah'ım kardeşim Harun'u bana yardımcı ver. Çünkü o benden daha Evet. Kur'an okuyanlara bak şimdi. O benden daha güzel konuşuyor. Fasih diyor. İlla seninle anlatman gerekmiyor ki. Birisinde bu sorunu hissettiğinde sen önce ona ikramla, iyi muameleyle seni dinleyebileceği bir konuma getir. Ha getir burada birisini Ebu bulursun. Kimi bulursan bu. O anlatsın. Bir soru daha ekleyebilir miyim? Güzelim? Ekle. <gülüyor> şimdi öyle bir durum ki maalesef e, Zalemiz zikrettiğimiz gibi o tektirciler Öyle bir zemin e, ulaştı, yapmışlar ki Oluşturmuşlar ki hocam e, Artık o tanıdığımız e, kişiler bile e, davette bulunduğumuz zaman e, Desek bile Evo Enes hocamız olsun Başka bir e, e, bilim sahibi hocamız olsun Artık e, şey yapıyorlar Bizden e, kaynaşıyorlar ama e, itibata giremiyorlar artık. Şan, Takıya var biliyor musunuz? Evet. Bak hariciler erkektir, katiyetle takıya yapmazlardı. Bunlar şialar gibi takıya yapıyorlar. Ee, Ve şu an tekfiri biraz durdurdular Adana taraflarında bizim içerimize giremedikleri için. Ne yapabiliriz o kişileri? E, Bence bakın siz önce kendiniz nasıl yetişebiliriz endişesini yaşayın. Bakın, ee, bilenlerin, davetçilerin işini zorlaştırmayın, çıkarttığınız sorun. Abdullah Hoca da ezana yetiştireceğiz. Abdullah Hoca tamam. da çesit çay yapacak. Sizi alan bir tarafız. Biz de konuşalım. Bir de havuza gidiyorsanız hemen çıkmanız lazım. Evet. 7, Allah lazım yani. hepimizin yardımcı olsun. Sübhanekallahül azim. Şedella <gülüyor> ile. ben yüzme bilmiyorum ki. Özel havuz bölümü var. Ne kadar oluyor? Yok ben küçükken korkuttular bunu yapamadım. Hocam Ab sen sahil bölgesinde oturuyor musun? E Mallet, Mallet Antalya'da oturuyormuşsun. Mallet Antalya. dağlarda oturuyorum. <gülüyor> Millet, Millet, Millet. Herkesi görüyoruz. Millet çıktı. başlayacağım. Allah hocam seni alalım buraya. Şarkıdan tayt suydan ne varsa. Allah'a üzücü, sen Onu ap kim yaparsın? Sen, Tam. ötüşüm de yaz Hadi, akı, yavuz bitti, yeşil sen eski. Evet, şimdi havuza gidiyoruz. Selamun